Nisa Suresi Medine'de takriben Hicri 6. yılda nazil olmuş olup 176 ayettir. Kadınlar hakkında birçok hüküm ihtiva edip cahiliye döneminde mahrum oldukları yeni hakları kadınlara verdiğinden ötürü bu sureye kadınlar manasına gelen Nisa Suresi adı verilmiştir. Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Ya eyühen nasu taku rabbakumul lazı halakakum min nefsin vahideh ve halak minha zawceha وخلق منها insanlar sizi bir tek kişiden yaratan ve ondan da Eşini yaratıp, O ikisinden, Birçok erkekler, Ve kadınlar türeten Rabbinize karşı gelmekten sakının. Adını anıp, Kendisini vesile ederek, Birbirinizden dilekte bulunduğunuz, Allah'a saygısızlık etmekten, Ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakınınız. Allah, sizin üzerinizde, tam bir gözeticidir. Yetimlere mallarını verin. Temizi verip murdarı almayın. Onların mallarını kendi mallarınıza katarak yemeyin. Çünkü böyle yapmanız gerçekten büyük bir günahtır. وَإِنْ <gülüyor> خِفْتُمْ فَإِنْ Himayeniz altındaki yetim kızlarla evlenince, haklarını gözetemeyeceğinizden, adaleti sağlayamayacağınızdan endişe ederseniz, onlarla değil, size helal olup, Arzu ettiğiniz diğer kadınlarla, iki, üç veya dört hanım olmak üzere evlenin. Eğer bu takdirde de, aralarında adaleti gerçekleştirmekten endişe ederseniz, bir kadınla veya elinizin altında olan cariyelerle yetinin. Bu durum, adaletten ayrılmamanız için en uygun olanıdır. صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً طِبْنَ لَكُمْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ Evleneceğiniz kadınlara mehirlerini gönül hoşluğuyla verin. Eğer mehrin bir kısmını Gönül rızasıyla size bağışlarlarsa onu içinize sine sine afiyetle yiyin. Allah'ın sizin maişetinizin, başlıca vesilesi kıldığı mallarınızı, akla ermeyen kimselerin ellerine vermeyin. Bu malları işleterek elde edeceğiniz gelirle, onların ihtiyaçlarını sağlayın. Giyeceklerini temin edin ve onlara tatlı sözler söyleyin, güzel tavsiyelerde bulunun.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 وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إليهم أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَى بالله حَسِيبًا Yetimleri evlenme çağına varıncaya kadar gözetip deneyin. Akılca olgunlaştıklarını görürseniz mallarını kendilerine teslim edin. Büyüyünce ellerine alacakları düşüncesiyle, o malları israfla tüketmeyin. İhtiyacı olmayan veli, yetim malına tenezzül etmesin. Muhtaç olan ise, meşru surette, ihtiyaç ve emeğine uygun olarak yararlansın. Onlara mallarını teslim ettiğinizde, bunu şahitlerle tespit ettirin. Allah, hesap sorandır, ve O'nun hesap sorması kafidir. لِلْرِجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلْنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ اَوْ كَثُرْ نَصِيبًا مَفْرُودًا Anne-baba ile yakın akrabanın terikelerinde erkeklere hisse bulunduğu gibi, anne-baba ile yakın akrabanın terikelerinde kadınlara azından da çoğundan da farz olarak belirlenmiş hisseler vardır. <gülüyor> Miras taksim edilirken, varis olmayan akrabalar, yetimler, fakirler de orada bulunuyorlarsa, onlara da bir şey verin. Ve gönüllerini alacak tatlı sözler de söyleyin. وَلْيَخْشَ الَّذ۪ينَ لَوْ تَرَفُوا مِنْ خَلْفِهِمْ دُرِّيَّةً خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا فَلْيَتَّقُوا وَلْيَقُولُوا قَوْلًا Arkalarında eli ermez, gücü yetmez, küçük çocuklar bıraktıkları takdirde onların halleri nice olur diye endişe edenler Yetimlere haksızlık etmekten de öylece korksunlar da Allah'ın cezalandırmasından sakınsınlar ve doğru söz söylesinler. İnnellezine yakuluna emvalel yetama zulmen inma yakuluna fi butunihim naran ve seysaluna saira. Yetimlerin mallarını haksız yere yiyenler aslında karınları dolusu ateş yerler. Onlar yarın harıl harıl yanan bir ateşe gireceklerdir. Yusifumullahu fî evlâdikum Liddekari mitlu hâzzil unfe yeyn Fe'in kunne lisâ'an fauqatneteyn Fe'lehunne thulufâ mâ terak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 Min ba'di Miras konusunda Allah Çocuklarınız Hakkında şöyle emreder: Erkeğin hakkı kadının hissesinin iki mislidir. Şahit kadınların sayısı 2'den fazla ise onlar terikenin üçte ikisini alırlar. Eğer kız evlat tek ise terikenin yarısını alır. Anne babaya gelince, ölenin çocuğu varsa onun terikesinden her birine, altıda bir hisse vardır. Eğer çocuğu yoksa, ve kendisine ana-babası varis oluyorsa, annesine üçte bir hisse vardır. Şayet, ölenin kardeşleri varsa, ölenin yaptığı vasiyetin ifasından, ve borcunun ödenmesinden sonra, annenin hissesi altıda birdir. Anne-babanız ile, Evlatlarınızdan hangisinin size daha faydalı olacağını siz bilemezsiniz. Bunlar Allah'ın koyduğu farzlardır. Allah muhakkak ki alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir. <gülüyor> فَإِنْ كَانَ لَهُمْ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّضُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِي يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٌ وَلَهُمُ الرُّضُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لكم وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُمْ نَثْمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ تُصُونَ بِهَا أُوْدَاءٍ وَإِلَّا كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ إِمْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُس فَإِنْ كَانُوا أَكْفَرَ مِنْ ذَٰلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثٍ مِنْ بَعْدِ بِهَا عَلِيمٌ Eşlerinizin çocukları yoksa, Terikelerinin yarısı, siz kocalarındır. Eğer çocukları varsa, dörtte biri size aittir. Bütün bunlar, yaptığı vasiyetin ve üzerindeki borcun ifasından sonradır. Sizin de çocuğunuz yoksa, terikenizin dörtte biri eşlerinizindir. Eğer çocuğunuz varsa, terikenizin sekizde biri onlara aittir. Bunlar da yaptığınız vasiyetin ve borcunuzun ödenmesinden sonradır. Eğer miras bırakan erkek veya kadın, çocuğu ve anne babası olmayan bir kimse olur ve onun erkek veya kız kardeşi de bulunursa, bunlardan her birinin hissesi altıda birdir. Şayet onların sayısı daha fazla ise, o takdirde onlar, üçte bir hisseye ortak olurlar. Bu da yapılan vasiyet ve borcun ödenmesinden sonradır. Bütün bunlar, varisler zarara uğratılmaksızın yapılacaktır. Bu, Allah tarafından size bir buyruktur. Allah, alim ve halimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, cezalandırmada aceleci değildir. ذلِكَ حُدُودُ Allah'ın sınırlarıdır. Kim Allah'a ve Resûlü'ne itaat ederse, Allah onu içinden ırmaklar akan cennetlere ebedi kalmak üzere yerleştirir. İşte en büyük başarı da budur. <gülüyor> Nâğan hâliden fîhâ ve lehû azâbun Kim de Allah'a ve Resûlüne isyan eder ve Allah'ın sınırlarını aşarsa, Allah onu da ebedî kalmak üzere ateşe koyar. Hem onu zelil ve perişan eden bir azap vardır. وَاللَّاتِ يَأْتِينَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعْتًا مِنْكُمْ Zina eden kadınlarınız hakkında Dört şahit isteyin. Eğer dört kişi şahitlik ederlerse, ölüm kendilerini alıp götürünceye veya Allah kendilerine bir yol gösterinceye kadar onları evlerde alıkoyun. وَالَّذَانِ <gülüyor> يَأْتِيَانِهَا Allahe. Sizden bir çift fuhuş yaparsa onlara eziyet edin. Eğer tövbe edip, hallerini ıslah ederlerse, onları cezalandırmaktan vazgeçin. Çünkü Allah Tevvap ve rahimidir. Tövbeleri kabul eder, ve çok merhametlidir. İnneme attövbetü alallahi minlezine ya'melune s-su'e bi cehaletin thumme yetubune min qarîb thumme yetubune min qarîbin fe aleyhim ve alîmen hakîmâ Allah'ın kabulünü vaat buyurduğu tövbe, kötülüğü ancak cahillik sebebiyle işleyip, sonra da çabucak vazgeçerek günahtan dönüş yapacak olanların tövbesidir. İşte Allah'ın tövbelerini kabul edeceği kimseler bunlardır. Allah, alim ve hakimdir. Herkesin içini dışını hakkıyla bilir. Tam hüküm, ve hikmet sahibidir. Ve istisna olmayanlar da vardır. Ve istisna olmayanlar da vardır. Ve istisna olmayanlar da vardır. Ve istisna olmayanlar inni vardır. Ve istisna olmayanlar da vardır. Ve Yoksa makbul tövbe, kötülükleri yapıp edip de, sonra kendilerinden birine ölüm gelip çattığında, işte ben şimdi tövbe ettim diyenlerin tövbesi değil. Kafir olarak ölen kimselerin tövbesi de değil. İşte öylesi kimselere çok acı veren bir azap hazırladık. Ya ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعذبوهن لتذهبوا ببعض ما إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتمهن فتعسى أن شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا Ey iman edenler, kadınları zorla miras olarak almanız helal olmaz. Çok belli bir fuhuş işlemedikçe, onlara verdiğiniz mehrin bir kısmını ele geçirmek için onları sıkıştırmanız da size helal değildir. Onlarla hoşça güzelce geçinin. Şayet onlardan hoşlanmayacak olursanız olabilir ki bir şey sizin hoşunuza gitmez de Allah onda birçok hayır takdir etmiş bulunur. وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ أَحَدَهُم مِّنْهُنَّ نِصْفَ مَا şeymem <gülüyor> bir eşinizden ayrılıp da yerine başka bir eşle evlenmek isterseniz ayrıldığını sananıma yüklerle mehir vermiş olsanız da içinden ufak bir şey bile almayın Boşanmaya sebep uydurup, iftira ederek, göz göre göre günaha girerek bunu almanız hiç münasip olur mu? Nasıl alabilirsiniz ki birbirinize karılıp katıldınız, bir yastığa baş koydunuz... Hem onlar, siz kocalarından hukuklarını gözetme konusunda sağlamca teminat da aldılar. وَلَا <Sessizlik> تَنْكِحُوا daha önce geçen durum bir tarafa, bundan böyle babalarınızın nikahladığı kadınları artık nikahlamayın. Hiç şüphe yok ki bu Allah'ın gazabına sebep olan bir hayasızlıktır. Ne iğrenç bir yoldur o. حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أضاعنكم وأخواتكم من الرضاع. وأخواتكم من الرضاعة وأمّات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلتم بهم فإن لم تكونوا دخلتم بهم ثَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ Kızlarınız, kız kardeşleriniz, halalarınız, teyzeleriniz, kardeş kızları, kız kardeş kızları, sizi emziren süt anneleriniz, süt kız kardeşleriniz, kayınvalideleriniz, kendileriyle zifafa girdiğiniz eşlerinizden olup, evlerinizde bulunan üvey kızlarınız. Fakat zifafa girmediğiniz eşlerinizin kızlarını nikahlamanızda beis yoktur. Keza öz oğullarınızın eşleriyle evlenmeniz ve iki kız kardeşi nikahınız altında birleştirmeniz de haram kılındı. Ancak daha önce geçen geçmiştir. Çünkü Allah Gafur ve Rahimdir, çok affedicidir, merhamet ve ihsanı boldur. بسم الله الرحمن الرحيم والمحصلات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين Mems temt'atut Kocası olan kadınlarla da evlenmeniz haramdır. Ancak harp esiri olarak Eliniz altında bulunan cariyeler bundan müstesnadır. İşte bütün bunlar Allah'ın kesin hükümleridir. Bu sayılanlardan başkalarını iffetli yaşamak, zina etmemek şartıyla mal harcayıp mehirlerini vererek nikahlamanız helaldir. Dikkat edin, evlenerek beraberliklerinden yararlandığınız kadınlara Belirlenmiş olan mehirlerini verin. Bu bir haktır. Ama belirledikten sonra, aranızda anlaşarak, miktarını arttırıp eksiltmenizde, size bir vebal yoktur. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, mutlak hüküm ve hikmet sahibidir.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 119. بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخدات أخدان فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْرُمَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ لِمَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ Sizden, eşraftan olan, hür mü'min kadınlarla evlenecek, servet ve gücü bulunmayanlar, ellerinizin altında olan mü'min cariyelerle evlenebilirler. Allah sizin kadri kıymetinizi, imanınızla bilir. Zaten siz mü'minler, hep aynı aileden sayılırsınız. Öyleyse, fuhuşta bulunmayarak, gizli dosta edinmeyerek, Namuslu kadınlar olmak üzere onları sahiplerinin izniyle nikahlayın. Mehirlerini de güzellikle kendilerine verin. Eğer evlendikten sonra zina yaparlarsa onlara hür kadınlara ait cezanın yarısı uygulanır. Cariye ile evlenme sizden sıkıntıya düşmekten, zinaya sapmaktan korkanlar içindir. Yoksa sabretmeniz sizin için daha hayırlıdır. Bununla beraber Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. Allah size helal ve haramı açıkça bildirmek, Size daha önce geçmiş iyi insanların yollarını göstermek ve yuvanıza dönmenizi sağlayıp, günahlarınızı bağışlamak ister. Allah, alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Vallahi يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما Evet Allah sizin yuvanıza dönüş yapıp tövbenizi kabul buyurmak istiyorken şehvetlerinin ardına düşenler ise büş yoldan çıkmanızı isterler. يُرِيدُ <Sessizlik> اللّٰهُ Allah sizin yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan hilkatçe zayıf yaratılmıştır. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا اَمْوَالَكُمْ Ey iman edenler, mallarınızı aranızda meşru olmayan yollarla yemeyin karşılıklı rıza ile yapılan bir ticaret yapmanız ise elbette meşrudur. Sakın haram yiyerek, başkasının hakkını gasp ederek kendinizi öldürmeyin. Allah size pek merhametlidir. <Sessizlik> Kim sınırları aşarak ve haksızlık ederek bunu yaparsa, biz onu ateşe sokacağız. Bu da Allah'a çok kolaydır. اِلْتَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ eğer size yasaklanan günahların büyüklerinden kaçınırsanız, sizin öbür küçük günahlarınızı örtüp affederiz. Ve sizi değerli bir mevkiye yerleştiririz. وَلَا <gülüyor> allahallah Bir de Allah'ın kiminize kiminizden daha fazla verdiği şeyleri temenni etmeyin erkeklere çalışmalarından nasipleri olduğu gibi kadınlara da çalışmalarından nasipleri vardır çalışnda bu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 Anne ve babanın ve diğer akrabaların ölümlerinden sonra bırakacakları her terike için varisler belirledik. Yemin akdenin sizi bağladığı kimselere de paylarını verin. Muhakkak ki Allah her şeye şahittir. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم فالصالحات قالتات حافظات للغيب بما حفر الله وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِضُونَّ وَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَضْرِبُوهُنَّ فَاِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا Kocalar eşleri üzerinde yönetici ve koruyucudurlar. Bunun sebebi, Allah'ın bazı insanlara, bazılarından daha fazla nimet vermesi ve bir de kocalarının mehir verme, evin masraflarını yüklenmeleri gibi mali yükümlülükleridir. O halde, iyi kadınlar, itaatli olan ve Allah kendi haklarını nasıl korudu ise, kocalarının yokluğunda onların hukuklarını koruyan kadınlardır. Dik başlılığından yıldığınız kadınlara gelince, onlara emvela öğüt verin. Vazgeçmezlerse, yatakta yalnız bırakın. Ve bunlarla da yola gelmezlerse, onları hafifçe dövün. Şayet size itaat ederlerse, onlara yüklenmek için bir sebep aramayın. Unutmayın ki, üstünüzde çok yüce ve büyük olan Allah vardır. وَاِنْ خِفْتُمْ شِقَاطَ Eğer karı kocanın birbirinden ayrılacaklarından endişe ederseniz o vakit Kendilerine erkeğin ailesinden bir hakem, kadının ailesinden bir hakem gönderin. İki taraf işi düzeltmek isterlerse Allah onları uyuşmaya muvaffak buyurur. Şüphesiz Allah alim ve habirdir. Her şeyi bilir, bütün maksatlardan haberdardır. Wa a'budu Allah ve la tushriku bihi şey'a وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب والصاحب بالجنب وبن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا Yalnız Allah'a ibadet edip, O'na hiçbir şeyi şerik yapmayın. Anneye, babaya, akrabalara, yetimlere, fakirlere, yakın komşulara, uzak komşulara, yol arkadaşına, garip ve yolculara, ellerinizin altındaki köle, cariye, hizmetçi, işçilere de güzel muamele edin. Bilin ki Allah, kendini beğenen, ve övünüp duran kimseleri sevmez. اَلَّذ۪ينَ O cimrilik eden, üstelik etrafındaki insanlara cimriliği tavsiye eden, ve Allah'ın lütfu fazlından kendilerine verdiği nimetleri gizleyen nankörler yok mu İşte biz onları zelil ve perişan edecek bir azap hazırladık Vallazina yunfikun emvalahum rihaa'n nas ve la yu'minun billahi ve la bil yevmil وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ Mallarını halka gösteriş için harcayıp Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen kimseleri de Allah elbette sevmez. Şeytan kimin arkadaşı olursa artık o arkadaşların en kötüsüne düşmüş demektir. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مِمَّا وَكَانَ بِهِمْ عَلِيمًا Allah'a ve ahiret gününe inansalar ve Allah'ın kendilerine ihsan ettiği nimetlerden harcasalardı ne zararları olurdu sanki? Allah, Onları pek iyi bilmektedir. İnne Allah Şu kesindir ki Allah kullarına zerre kadar bile zulmetmez. Ama kulun zerre kadar bir iyiliği bile olsa onu kat kat arttırır ve ayrıca kendi tarafından büyük bir mükafat verir. فَكَيْفَ اِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ اُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَا أُولَٰئِ شَهِيدًا Ey Resûlüm! Her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit, Peygamber celbettiğimizde, Ve seni de bütün onlara, Ümmetine şahit olarak getirdiğimizde, Bakalım onların hali nice olacak. İşte o gün, Dini inkar edip, Resûle isyan edenler, yerin dibine girmek, yerle bir olmak isteyecekler. Onlar hiçbir sözlerini, hiçbir kabahatlerini Allah'tan gizleyemezler. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَاَنْتُمْ سُكَارًا وَحَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ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 el gaa'it aw lamastum ey iman edenler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 işlerinizi üstlenen bir veli olarak da bir yardımcı olarak da elbette Allah yeter. Minallazina hadu yuharrifunel kelame ammavaadihi ve yekuluun ve asaynaa ve esma' ghayra musma'i ve ra'a'naa liyen bi'alsinatihim ve <Sessizlik> <Sessizlik> Yahudilerden bir kısmı bazı sözleri asli şeklinden ve manasından saptırır. Mesela, işittik,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 İman edin. Enseleriniz nasıl dümdüz ise, bazılarınızın yüzlerini bir darbeyle gözden, ağızdan, azalardan ederek dümdüz hale getirmeden veya ashabı septe yaptığımız gibi lanet etmeden Allah'ın emri mutlaka yerine gelir. İnnallâhe la yaghfir en yüşrake bihi ve yaghfir mâdûne dâlike limen yeşâk. Ve men yüşrik billâhi feqad ifterâ itmen azîmâ. Şu muhakkak ki Allah kendisine şirk koşulmasını affetmez. Ama bunun altındaki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 Allah adına yalan uydurup ona iftira ediyorlar. Bu da onlara belli bir günah olarak fazlasıyla yeter. Elem tara ila'lledine otu nsi ban minel kitabi yu'minun bil jibti vettaguti ve yekulun lledine keferuha eula ehad ve diyorlarlar, inkâr Baksana o kendilerine kitaptan bir nasip verilenlere. Putlara, kahinlere, şeytanlara ne kadar batıl varsa hepsine iman ediyorlar ve yetmezmiş gibi bir de kalkıp kafirler hakkında, onlar Müslümanlardan daha doğru yoldadır, diyorlar. <gülüyor> i̇şte onlar, Allah'ın lanetlediği kimselerdir. Allah'ın lanetlediğini de, Yardım edip kurtaracak kimse bulamazsın. <gülüyor> Yoksa onların mülk ve hakimiyetten nasipleri mi var? Öyle olsaydı, onlar insanlara bir kırıntı bile vermezlerdi. اَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ Yoksa onlar Allah'ın lütfundan insanlara ihsan ettiği nimetlere karşı haset mi ediyorlar? Evet, biz Ali İbrahim'e de kitap ve hikmet verdik. Hem de büyük bir hakimiyet ve mülk verdik. فَمِنْهُمْ Onlardan kimi ona inanmakta, kimi de ondan halkı engellemekte. İşte böyle engelleyenin hakkından harıl harıl yanan cehennem gelir. İnne lillākil kafarū bi ayatīna, sofu Allah Ayetlerimizi inkar edenleri yarın cehenneme sokacağız. Derileri kızarıp yandıkça yerine taze deri yaratacağız Ta ki cezaları olan azabı iyice taksınlar. Şüphesiz ki Allah aziz ve hakimdir. Üstün kudret. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ve kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri kimseleri Ba Fakat iman edip, güzel ve makbul işler yapanları ise, ebedi kalmak üzere içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Onların orada tertemiz eşleri olacak. Hem onları nimetlerle saeban edecek bir gölgeliğe yerleştireceğiz. Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde, adalete uygun tarzda hüküm vermenizi emreder. Allah bununla size ne de güzel öğüt veriyor. Şüphe yok ki Allah, semî ve basirdir. Sözlerinizi de, hükümlerinizi de hakkıyla işitir, bütün yaptıklarınızı hakkıyla görür. يا أيها الذين آمنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ve ahsenu te'vîlât. Ey iman edenler, Allah'a itaat edin, Resulüne ve sizden olan ülü'l-emre de itaat edin. Eğer Allah'a ve ahirete iman ediyorsanız, hakkında ihtilafa düştüğünüz meseleyi Allah'a ve Resulüne arz ediniz. Böyle yapmanız hem daha hayırlı hem de netice bakımından daha güzeldir. Alam tara ila alladina yazumun ennhum amanu bima unzila ileyke ve ma min qablika yuridun. Yuridun en yetahakamu ila at-taguti ve kad umiru وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ اَنْ Baksana, hem sana indirilen, hem de senden önce indirilen kitaplara inandığını iddia eden, o münafıkların yaptıklarına, kalkıp azgın şeytanın önünde muhakeme olmak istiyorlar. Halbuki onlara, o şeytanı reddetmeleri emri verilmiştir. Şeytan da onları haktan büsbütün saktırmak ister. Kendilerine, ''Haydi Allah'ın indirdiği Kur'an'ın ve Resul'ün hükmüne gelin.'' denildiğinde, Münafıkların senden iyice geri durduklarını görürsün. Fe keyfa izâ asâbethum musîbetun bimâ qaddamat eydîhum thüm mecâ'ûke yahlifûne billâhi thüm mecâ'ûke yahlifûne billâhi in eradnâ illâ ihsânen ve fakat, işlediklerinin cezası olarak, başlarına bir musibet geldiği zaman ne olur? Onlar hemen sana gelir. Yemin billah ederek, vallahi maksadımız, sırf iyilik yapmak ve ara bulmaktan ibaret idi, derler. أُولَٰئِكَ الَّذ۪ينَ يَعْلَمُ اللّٰهُ مَا ف۪ي قُلُوبِهِمْ فَأَعْرِضَ عَنْهُمْ فَأَعْرِضْ Allah, onların kalplerinde ne var ne yok pek iyi biliyor. Onun için sen onlara aldırma. Fakat kendilerine öğüt ver. Ve onlara kendilerine dair içlerine işleyecek beli sözler söyle. Biz hiçbir peygamberi Allah'ın izniyle, kendisine itaat olunmaktan başka bir gaye ile göndermedik. Eğer onlar, kendilerine zulmettikleri vakit sana gelip de, Allah'tan afdileseler, sen de Resûl olarak, onların affedilmelerini isteseydin, elbette Allah'ı, tövbeleri kabul eden, pek merhametli bulacaklardı. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ Hayır, hayır! Senin Rabbin hakkı için onlar aralarında ihtilaf ettikleri meselelerde seni hakem kılıp sonra da verdiğin hükümden ötürü içlerinde hiçbir sıkıntı duymaksızın sana tam bir teslimiyetle bağlanmadıkça iman etmiş olmazlar. <gülüyor> وَلَوْ Şayet onlara ölüme atılın veya vatanınızdan ayrılın, hicret edin, emrini vermiş olsaydık, pek azı müstesna bunu yerine getirmezlerdi. Onlar kendilerine verilen öğütleri tutsalardı, elbette kendileri için hayırlı olur, durumlarını daha da sağlamlaştırırlardı. Ve o takdirde biz de onlara, tarafımızdan pek büyük mükafat verirdik. Ve onları,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 kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte onlar, Allah'ın nimetlerine mazhar ettiği Nebiler, Sıddıklar, Şehitler, Salih kişilerle beraber olacaklardır. Bunlar ne güzel arkadaşlar. Bu, Allah'tan bir lütuftur. Bu lütfa layık olanların kadrini, Allah'ın bilmesi yeter de artar. Ey iman edenler! Düşmanlarınıza karşı korunma tedbirinizi alının. Duruma göre küçük kıtalar halinde veya toptan seferber olun. Aranızda öylesi vardır ki, işi ağırdan alır. Başınıza bir felaket gelirse, der ki, Neyse ki Allah bana lütfetti de, onlarla beraber çıkmadım. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ لَا قُولَنَّكَ أَلَّمْتَكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّهِ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعْهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا ama Allah'tan size bir nimet ve inayet erişirse, sanki daha önce kendisiyle sizin aranızda hiç tanışıklık yokmuş gibi, ah ne olurdu der, ben de onlarla beraber olaydım da, büyük ganimete konaydım. فَلْيُقَاتِلْ <gülüyor> فِي يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ عَظِيمًا O halde, dünya hayatına değil, ahirete talip ve müşteri olanlar, Allah yolunda savaşsınlar. Kim Allah yolunda savaşa girer de, öldürülüp şehit olur veya galip gelir gazi olursa, her iki halde de biz ona yarın pek büyük mükafat vereceğiz. <gülüyor> اَلَّذ۪ينَ يَقُولُونَ Size ne oluyor ki Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar. Tarafından bir sahip gönder. Katından bir yardımcı yolla. Diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. اَلَّذ۪ينَ amanu يُقَاتِلُونَ كِي سَب۪يلِ وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ ف۪ي سَب۪يلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ اِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ İman edenler Allah yolunda savaşırlar. Kafirler ise şeytan yolunda savaşırlar. Öyleyse ey müminler, haydi şeytanın taraftarlarıyla muharebe edin. Şeytanın hilesi cidden zayıftır. أَلَمْ تَرَئِلَ الَّذ۪ينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّ اَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاهِ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 <Sessizlik> Baksana o kimselere ki, savaş zamanı değilken, kendilerine, savaşa sebebiyet vermeyin, namazı hakkıyla ifa edin, zekatı verin denilmiştir. Sonra onlara, savaşma farz kılınınca, onlardan bir kısmı, insanlardan, Allah'tan korkarcasına, hatta daha fazla korkup, şöyle diyorlar. Ya Rabbena, niçin bize harbi farz kıldın? Bize biraz daha mühlet verseydin ya. Onlara de ki, dünya zevki pek azdır. Ahiret ise, Günahlardan sakınanlar için sıf hayırdır ve size kıl kadar olsun haksızlık yapılmaz. اَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ ف۪ي بُرُوجٍ مُشَيَّدَهِ وَاِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ مِنْ عِنْدِ فَمَا الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ Nerede bulunursanız bulunun. Sağlam, yüksek kulelerde, Hatta, Eflâke ser çeken, Gökteki yıldız burçlarında bile olsanız, Ölüm mutlaka size yetişir. Onlara bir iyilik ulaşınca, Bu Allah'tandır, derler. Bir fenalık gelince, Bu senin yüzündendir, derler. De ki, Hepsi de Allah tarafındandır. Fakat bu adamlara ne oluyor da, Söz anlamıya bir türlü yanaşmıyorlar. Ma acabak min hasanet fa min Allah, ma min min nefsik, wa wa billahi Ey insan. Sana gelen her iyilik Allah'tandır. Başına gelen her fenalık ise nefsindendir. Ey resulüm, seni bütün insanlara elçi gönderdik. Allah'ın buna şahit olması yeter de artar. Men it'a'r resulun fekad ata'a Allah ve men وتلا فما ابسلناك عليهم حفيظا kim Resulullah'a itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur. Kim itaatten yüz çevirirse aldırma. Zaten seni üzerlerine bekçi göndermedik ki ve yekulun taa'atun feiza barazu min 'indika bayyata qa'ifatan minhum ghayra allazi taqul wallahu yaktubu ma yabaytun fa'rid 'anhum sana baş üstüne derler fakat yanından çıkınca, onlardan bir Grup gece karanlığında, senin söylediklerinin tersine planlar kurarlar. Allah, onların o gizli planlarını bir bir kaydediyor. Onun için sen, suçlarını yüzlerine vurmaktan vazgeç de, Allah'a havale et, O'na tevekkül et. Sana vekil olarak Allah yeter. Efe la yetedeburuna'l-Kur'an ve law kana min 'indi gayri'llahi lavecedu fihi ihtilafen kethiran. Kur'an'ı gereği gibi düşünmeyecekler mi? Eğer Kur'an Allah'tan başkasına ait olsaydı, elbette içinde birçok tutarsızlıklar bulurlardı. 119 وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أداعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا Onlara güvenlik veya korkuya dair bir haber geldiğinde doğru olup olmadığını araştırmadan ve yaymakta mahsur bulunup bulunmadığını danışmadan hemen onu yayarlar. Halbuki onlar bu haberi peygambere ve aralarındaki yetkili zatlara arz etselerdi, elbette işin iç yüzünü araştırıp ortaya çıkaranlar onun mahiyetini haberin neye delalet ettiğini bilirlerdi eğer Allah'ın lütuf ve rahmeti üzerinizde olmasaydı pek azınız hariç hepiniz şeytana uymuş gitmiştiniz feqatil fisabilillahi la tukellufu illa nefsen ve hifzül mu'minin asallahu en yekuffa ba'sellezinekferu وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَاَشَدُّ تَنْك۪يلًا Artık Allah yolunda cihad et. Sen ancak kendinden sorumlusun. Mü'minleri de buna teşvik et. Umulur ki Allah, kafirlerin savletini uzaklaştırır. Allah, en güçlü ve cezalandırması da en çetin olandır. Her kim güzel bir şefaatte bulunursa o iyilikten kendisine de bir nasip vardır. Kim de kötü bir hususta şefaat ederse, ondan da kendisine bir pay düşer. Allah her şey üzerinde kadirdir. <gülüyor> اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلٰى كُلِّ Şayet size selam verilirse, siz de ondan daha güzel bir tarzda selamı alın. En azından, verilen selamın misliyle karşılık verin. Şüphesiz ki Allah, her şeyin hesabını hakkıyla arar. Allahu la ilahe illa hu. لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ Allah, o hak mabuddur ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. Kıyamet günü, hepinizi bir araya toplayacaktır. Bunda hiç şüphe yoktur. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِي اَتَيْنِ وَاللّٰهُ اَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا اَتُرِيدُونَ اَنْ تَهْدُوا مَنْ Yaptıkları bunca cürüm sebebiyle Allah, kendilerini baş aşağı getirdiği halde durum bu kadar belliyken, ne diye münafıklar hakkında hüküm verirken, kalkıp birbiriyle çekişen, iki fırka haline geliyorsunuz. Allah'ın saptırdığını, siz mi yola getirmek istiyorsunuz? Her kimi Allah şaşırtırsa, artık sen ona yol bulamazsın.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 ne çok isterler ki siz de kendileri gibi küfre düşesiniz de böylece kendileriyle aynı seviyede olasınız. Allah yolunda hicret etmedikçe onlardan dost edinmeyin. Eğer aldırmazlarsa, o vakit nerede bulursanız, Onları yakalayın, öldürün ve sakın onlardan veli veya yardımcı edinmeyin. İlla ladin yasidun ila qoumin beyn kum ve beyn hum mitaqun aujaaoukum hasira t sudur hum aujaaoukum hasira t sudur hum. وَلَوْ <Sessizlik> Ancak sizinle aralarında anlaşma bulunan bir kavme sığınanlar veya ne sizinle ne de kendi kavimleriyle savaşmak istemediklerinden, göğüsleri daralarak size gelenler, bundan müstesnadır. Eğer Allah dileseydi, bunları size musallat eder, ve bunlar da sizinle savaşırlardı. O halde, onlar sizden uzak durur, sizinle savaşmazlar, ve size barış teklif ederlerse, o takdirde Allah, onlara saldırmak için size yol vermez. Setecidun aharin yuridun en yaemenukum ve yaemenu kavmuhum kullama ruddu ila'l fitneti ubkisu fiha fe in lam ve yulqu ileykum es ve yakufu eydihim fehuduhu فَخُذُوهُمْ <gülüyor> Bir de öyleleriyle karşılaşacaksınız ki onlar hem sizden hem de kendi kavimlerinden emin kalmak isterler. Bunlar ne zaman fitneye, Şirke veya mü'minlerle savaşmaya çağrılsalar, derhal ona dalarlar. O halde bunlar, sizden uzak durmaz, size barış teklif etmezler. Ellerini sizden çekmezlerse, onları nerede bulursanız yakalayın, öldürün. İşte bunlara karşı, size kesin bir izin ve yetki vermişizdir. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَآًا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَتٌ مُسَلَّمَةٌ وَدِيَتٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَّا أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا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 فَمَنْ لَمْ يَجِدْ Mü'minin mü'mini öldürmesi olacak iş değildir. Ancak yanlışlıkla olursa başka. Kim yanlışlıkla bir mü'mini öldürürse, mü'min bir esir, köle azad etmesi, ve öldürülenin ailesine teslim edilecek bir diyet vermesi gerekir. Ancak onlar, diyetten vazgeçip bağışlarsa, o başka. Eğer yanlışlıkla öldürülen, kendisi mü'min olmakla birlikte, size düşman bir topluluktan ise, öldürenin mü'min bir köle azad etmesi gerekir. Eğer öldürülen, aranızda anlaşma bulunan bir topluluktan olursa varislerine teslim edilecek bir diyet ile mümin bir köle azat etmesi gerekir. Bunları yapmaya gücü yetmeyenin Allah tarafından tövbesinin kabulü için ardarda iki ay oruç tutması gerekir. Allah alim ve hakimdir. Her şeyi hakkıyla bilir tam hüküm ve hikmet sahibidir. kim fiha ve ve Kim bir mümini kasden öldürürse onun cezası, içinde ebedi kalmak üzere gireceği cehennemdir. Allah ona gazap etmiş, onu lanetlemiş ve onun için büyük bir azap hazırlamıştır. Ya eyyühellezine amenü, iza zarabtum fî sebîlillâhi fetebeyyenü. 119. فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا 110. تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله كَذَلِكَ كثيرة 111. كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن Allah Ey iman edenler! Yeryüzünde Allah yolunda sefere çıktığınız zaman son derece dikkatli davranın. Size selam verene, dünya hayatının geçici ve az bir menfaatini elde etmek için sen mü'min değilsin demeyin. Unutmayın ki, Allah'ın yanında birçok ganimetler vardır. Önceden siz de böyleydiniz. Allah size lütfetti de, imanla şereflendiniz. Öyleyse, iyi anlayın, dinleyin, çok dikkatli davranın. Muhakkak ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır.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 وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِد۪ينَ Özür sahibi olmaksızın cihattan geri kalan müminlerle Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad eden müminler Elbette bir olmaz. Allah malları ve canlarıyla mücahade edenleri derece bakımından cihada gitmeyenlerden üstün kılmıştır. Gerçi Allah hepsine de en güzel yurt olan cenneti vaat etmiştir. Ama mücahade edenleri cihada katılmayanlardan çok daha büyük mükafatlarla tarafından Derece derece rütbeler, hususi bir mağfiret ve rahmetle mümtaz kılmıştır. Değil mi ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. اِنَّ الَّذ۪ي لَتَوَفَّاهُمُ الْمَلٰئِكَةُ غَالِم۪ي قالوا في من كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولئك ماواهم جهنم وسائات مصيرا ايمان دبته هجرت etmeyerek kendi öz nefislerine zulmeder vaziyette olanların canlarını alırken, melekler onlara diyorlardı ki, Ne işteydiniz? Onlar da, biz bu ülkede, dinin emirlerini uygulamayan, baskı altında yaşayan kimselerdik, deyince, melekler bu sefer şöyle dediler. Peki, Allah'ın dünyası geniş değil miydi? Siz de orada hicret etseydiniz ya, işte onların durağı cehennemdir. Ne fena bir dönüş yeridir orası. İlla'l-mustaddafîne min ricali ve annisâ'i ve'l-vildâni la yestetî'ûne hîle, la yestetî'ûne hîleten ve la yehtedûne sebîlâ. فَاُولَٰئِكَ عَسَ اللّٰهُ يَعْفُوَ عَنْهُمْ عَفُوًّا غَفُورًا Ancak her türlü imkandan mahrum ve hicret için yol bulamayan erkekler, kadınlar ve çocuklar bu hükmün dışındadırlar. Çünkü bunları Allah'ın affedeceği umudur. Allah gerçekten afüv ve gafurdur. Affı ve mağfireti boldur. وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ يَجِدْ الْأَرْضِ مُرَغَمًا كَفِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْسِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتِ ثُمَّ Kim Allah yolunda hicret ederse, dünyada gidecek çok yer, genişlik ve bolluk bulur. Kim evinden Allah'a ve Resulüne hicret niyetiyle çıkar da, yolda ecel gelip kendini yakalarsa, o da mükafatı hak etmiştir. Ve onu ödüllendirme Allah'a aittir. Allah gafurdur, rahimdir. Affı, merhamet ve ihsanı boldur. وَإِذَا <gülüyor> وَلَيْسَ Sefer esnasında kafirlerin size bir fenalık yapmalarından endişe ederseniz, namazı kısaltmanızda size bir günah yoktur. Gerçekten kafirler sizin besbelli olan düşmanlarınızdır. Ve eğer kıldafî him, fakamtelâmûl salât, faltequm ta'ifatûm minhum ma'k, faltequm ta'ifatûm minhum ma'k, vâl yâkûdû 119. ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم والذين الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جلّا عليكم إن كان بكم أدم من مطر أو قلتم ما ضاؤ أن تضعوا أسلحةكم وأخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. Ey Rasulum sen müminlerin içinde olup da onlara namaz kıldıracak olursan. Onlardan bir kısmı sana tabi olarak namaza dursun ve silahlarını yanlarına alsınlar. Bunlar secdeye vardıklarında diğer kısım arkanızda beklesinler. Sonra o namaz kılmamış olan diğer kısım gelsin. Sana tabi olarak namaz kılsınlar. Hem ihtiyatlı bulunsun ve silahlarını da yanlarına alsınlar. Kâfirler sizi, silahsız ve teçhizatsız vaziyetteyken kıstırıp, birden baskın yaparak, işinizi bitirmek isterler. Eğer yağmur sebebiyle zahmet çekerseniz, yahut hasta düşmüş iseniz, silahlarınızı bırakmanızda bir mahsur yoktur. Bununla beraber, yine de tedbiri elden bırakmayın. Muhakkak ki Allah, kâfirler için, zelil ve perişan eden bir azap hazırlamıştır. Feiza qoyitumus salata fezkurullah ve qu'udan ve ala junubikum. Feiza tumantum faqimus salata innas salata kanet ala'l mu'minina kitaben Namazı tamamladıktan sonra Gerek ayakta durarak, gerek oturarak ve gerek yanlarınız üzerinde uzanarak hep Allah'ı zikredin. Derken korkudan güvene kavuştunuz mu? O vakit namazı tam efkanıyla eda edin. Çünkü namaz belirli vakitlerde müminlere pars kılınmıştır.. <gülüyor> اِنْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ فَاِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ Düşman birliklerini takip edip, arkadan sıkıştırmada gevşeklik göstermeyin. Eğer siz acı çekiyorsanız, Şüphesiz onlar da tıpkı sizin gibi acı çekiyorlar. Kaldı ki siz Allah'tan onların ümid edemeyecekleri birçok şeyleri umuyorsunuz. Allah her şeyi hakkıyla bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. اِنَّا اَنْزَلْنَا İnsanlar arasında Allah'ın sana bildirdiği şekilde hükmetmen için biz sana kitabı, gerçeğin, Hakkın ta kendisi olarak indirdik. Artık hainlerin müdafacısı, avukatı olma. Allah'tan af dile. Çünkü Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذ۪ينَ يَخْتَانُونَ أَنْفُسَهُمْ إن الله لا يحب من كان Ve kendi öz camlarına hıyanet edenleri savunma. Çünkü Allah, hainlikte ve günahkarlıkta çok aşırı olanları asla sevmez. يَسْتَخْفُونَ ناس ولا يستخفون من الله gizlemeye çalışırlar da Allah'tan gizlemeyi düşünmezler halbuki onlar Allah'ın razı olmayacağı tezviratı planlarken o hep onların yanında idi. Zaten Allah onların yaptıkları ve yapacakları her şeyi ilim ve kudretiyle ihata etmiştir. anhum fil hayatid Falen yucadelu Allah anhum yawm al-qiyamati emmen yakunu alayhim vekila Haydi diyelim siz bu dünya hayatı bakımından onları savundunuz. Peki yarın kıyamet günü kim Allah'a karşı onları savunacak? Yahut kim onların vekili olacak? وَمَنْ يَعْمَلْسُواً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ الله الله غَفُورًا Kim kötülük eder veya günah işleyerek nefsine zulmeder de sonra Allah'tan afdilerse, Allah'ı gafur ve rahim, Ahfı ve merhameti bol bulur. وَمَنْ يَكْسِبِ اِذْ مَنْ فَاِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَك۪يمًا Kim günah kazanırsa, onu sırf kendi aleyhine kazanır. Allah her işi hakkıyla bilir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيَةً اَوْ اِثْمًا ثُمَّ يَرْنِ بِهِ بَر۪يًا بُهْتَانًا Kim bir hata, küçük günah veya büyük günah işler, sonra onu masum olan birinin üstüne atarsa, bir iftira ve pek kesin bir vebal yüklenmiş olur. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ اَنْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ تَكُنْ تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Eğer senin üzerinde Allah'ın lütfu ve rahmeti olmasaydı, onlardan bir zümre seni bile hükümde şaşırtmaya yeltenmişlerdi. Fakat onlar, Yalnız kendi kendilerine şaşırtırlar. Sana hiçbir zarar veremezler. Nasıl zarar verebilirler ki? Allah sana kitap ve hikmeti indirmekte ve sana bilmediklerini öğretmektedir. Gerçekten Allah'ın senin üzerindeki lütfu pek büyüktür. La hayra fi kethîrim min Onların kendi aralarında yaptıkları gizli görüşmelerin, fısıldaşmaların çoğunda hayır yoktur. Bu görüşmelerde hayır olması için, onların muhtaçlara yardımı, güzel bir davranışı yahut dargın insanların arasını bulmayı gözetmeleri gerekir. Kim Allah'ın rızasını arzulayarak bunu yaparsa, biz de ona çok büyük mükafat veririz. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا Her kim de hidayet yolu kendisine iyice belli olduktan sonra Resulullah'a muhalefet eder ve müminlerin yolundan başka bir yola tabi olursa, biz onu döndüğü yolda bırakırız. Fakat ahirette kendisini cehenneme koyarız. Orası ne fena bir barış yeridir. İnnallâhe la yaghfir <gülüyor> en yüşrake bihi ve yaghfir mâdûne zâlike limen yaşâk.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 اِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ Allah'tan başka onlar sadece bir kısım kadınlara tapıyorlar ve onlar aslında Allah'ın lanet ettiği o inatçı şeytandan başkasına yalvarmıyorlar. 111. الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا 112. ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيْرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ وَمَنْ O şeytan ki, Ya Rabbi, senin kullarından mutlaka bir pay edineceğim. Mutlaka onları saptıracağım, onları bir takım temennilerle oyalayacağım, onlara davarlarının kulaklarını yarmalarına emredeceğim de, Allah'ın yarattığını değiştirecekler, dedi. Her kim Allah'ın yerine şeytanı dost edinirse, şüphesiz besbelli bir ziyana girmiştir. يَعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا Şeytan onlara sadece vaatlerde bulunur. Bir takım kuruntularla oyalar. Şeytan aslında onlara kuru bir aldatmadan başka ne vaat eder ki? أُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَح۪يصًا İşte öyledeninin varacakları yer cehennemdir. Ve oradan kurtuluş için hiçbir çare bulamazlar. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّةٍ تَجْرِيمٍ İman edip, makbul ve güzel işler yapanları, ebedi kalmak üzere, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğiz. Bu Allah'ın gerçek vaadidir. Allah'tan daha doğru sözlü kim olabilir? Leise biemaniukum ve la emani ehli'l-kitab. Men ya'mal suu ey yucza bihi ve la yecid lehu min dunillahi veli'un ve la nasiira. Allah'ın vaat ettiği bu mükafat ne sizin temennileriniz ne de ehli kitabın temennileriyle elde edilmez. Kim kötü iş yaparsa onun cezasını bulur ve Allah'tan başka kendisini o azaptan kurtaracak ne bir hamî ne de bir yardımcı bulabilir. وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ ذَكَرٍ وَهُوَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ Erkek olsun, kadın olsun, kim mü'min olarak iyi ve yararlı işler yaparsa, işte onlar cennete girerler. Ve zerre kadar bile hakları yenmez. Hep, hep iyiliği şiar edilmiş olarak yüzünü ve özünü Allah'a teslim edip bir de İbrahim'in tevhid dinine tabi olan kimsenin dininden daha güzel din olabilir mi? Bundandır ki Allah, İbrahim'i dost edinmiştir. Göklerde ve yerde olan her şey Allah'ındır. Allah, ındır. Allah, İlmi ve kudretiyle Her şeyi kuşatır وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللّٰهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَ النِّسَاءِ اِلَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ ve terrabûne ve ve min hayrin Kadınlar hakkında senden fetva isterler. De ki, onlar hakkındaki hükmü Allah size açıklıyor. Haklarını vermeyerek nikahlamak istediğiniz yetim kadınlarla küçük, zayıf yetim çocukların haklarına dair hükümler size bu kitapta okunup duruyor. Yetimlerin haklarını vermekte tam adaleti gözetin. Yaptığınız her iyiliği Allah mutlaka bilir. <gülüyor> 119. تبع لها نشوزا أو إعراضا فلا جناح, عليهما فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير 110. وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله وَاِنْ تُحْسِنُوا Eğer bir kadın, kocasının kötü muamelesinden ve kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse, bazı fedakarlıklar göstererek, sulh olmak için gayret göstermelerinde mahsur yoktur. Barışma elbette daha hayırlıdır. Nefisler, menfaatlerine düşkün yaratılmıştır. Ey kocalar! Eğer siz, iyi davranıp arayı düzeltir, kadınların hakkını çiğnemekten sakınırsanız, unutmayın ki Allah, yaptığınız her şeyden haberdardır. وَلَن تَسْتَطِعُوا أَن <gülüyor> Ey kocalar! Bütün benliğinizle isteseniz dahi, eşleriniz arasında tam adaleti sağlayamazsınız. Öyleyse, bir tarafa, Büş bütün gönlünüzü kaptırıp da öbürünü kocasızmış gibi bir vaziyette bırakmayın. Eğer arayı düzeltir, işlerinizi iyileştirir ve haksızlıktan sakınırsanız unutmayın ki Allah gafurdur, rahimdir. Affı ve merhameti boldur. وَاِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ وَكَانَ اللّٰهُ Şayet gösterilen gayretlere rağmen eşler boşanıp birbirinden ayrılacak olurlarsa Allah her birini lütfu ile müstahni kılar. Birini öbürüne muhtaç eylemez. Allah'ın lütfu geniştir. Tam hüküm ve hikmet sahibidir. <Sessizlik> وَلَقَدْ وَسَّيْنَا الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ Göklerde ne var, yerde ne varsa... Hepsi Allah'ın mülküdür. Biz gerçekten hem sizden önce ehli kitaba hem de size Allah'a karşı gelmekten sakınmanızı emrettik. Eğer inkara sapıp nankörlük ederseniz, bilesiniz ki göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah ganidir, hamîd'dir. Hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bütün övgülere layık olan O'dur. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. O'nun kudreti bütün bunları yönetmeye kafidir. اِنْ يَشَأْ Sueti Va Allahulike diyor. Eğerer o dilerse, ey insanlar hepinizi ortadan kaldırır ve başkalarını getirir. Allah'ın kudreti bunu yapmaya elbette yeter. Kim dünya mutluluğunu isterse bilsin ki dünya mutluluğu da ahiret saadeti de Allah'ın yanındadır. Allah hakkıyla işitir ve görür. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله شهداء لله ولو على كُسِكُم أو الوالدين والأقربين إيه يكن غنيا أو فقيرا Ey iman edenler! Hak'tan yana olup var gücünüzle ve bütün işlerinizde adaleti gerçekleştirin. Allah için şahitlik eden insanlar olun. Bu hükmünüz ve şahitliğiniz, isterse bizzat kendiniz, anneniz, babanız ve yakın akrabalarınız aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah, her ikisine de sizden daha yakındır. Onun için, sakın nefsinizin arzusuna uyarak, adaletten ayrılmayın. Eğer dilinize eğip bükerek gerçeği olduğu gibi söylemekten çekinir veya büsbütün şahitlikten kaçarsanız, iyi bilin ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır. Ya eyyühellezine amenü, aminü billahi ve rasulihi vel kitabillezine zel ala rasulihi.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 Ey iman edenler, Allah'a Resulüne gerek Resulüne indirdiği, gerek daha önce indirdiği kitaplara imanınızda sebat edin. Kim Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, Resullerini ve ahiret gününü inkâr ederse, hakikatten iyice uzaklaşmış, sapıklığın en koyusuna dalmış olur. In. <gülüyor> Onlar ki iman ettikten sonra inkar ettiler. Sonra tekrar iman edip, Sonra inkar ettiler, Sonra da inkarlarını arttırdılar. İşte onları Allah ne affeder, ne de doğru yola çıkarır. <gülüyor> Münafıklara 10: 106 Müslim, 10: 106 Müslim, 10: 106 Müslim, اَلَّذ۪ينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِر۪ينَ اَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ اَيَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ O münafıklar, müminlerin dışında kafirleri dost edinirler. İzzet ve desteği, Onların yanında mı ağrıyorlar? Oysa bütün izzet ve kuvvet Allah'ındır. وَقَدْ <gülüyor>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 Allah size kitapta şunu da bildirmiştir. Allah'ın ayetlerinin inkar ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman bunu yapanlar başka bir konuya geçmedikçe onların yanında oturmayın. Böyle yaparsanız siz de onlar gibi olursunuz. Şüphe yok ki Allah münafıkları da kâfirleri de cehennemde bir araya getirecektir.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 وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ إِلَّا قَلِيلًا Münafıklar, Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların hilelerini ve oyunlarını bozar. Onlar namaza kalkarken, üşene üşene kalkarlar. Mü'minlere gösteriş yaparlar. Yoksa aslında Allah'ı pek az hatırlarlar. Müdebede baina bain sabila Onlar müminlerle kafirler arasında bocalıyıp dururlar. Ne onlara bağlanırlar, ne de bunlara. Her kimi de Allah şaşırtırsa, sen ona hiçbir yol bulamazsın. Ya eyyüha allazîne âmenû la tettehidul kâfirîne avliyâe min dûnil mu'minîn. Eturidûnâ an. Ey iman edenler! Müminleri bırakıp kafirleri müttefik edinmeyin. Böyle yaparak Allah'a aleyhinizde kesin bir belge mi vermek istiyorsunuz? Göz göre göre Allah'ın hışmını üzerinize çekmek mi istiyorsunuz? اِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي Şu kesindir ki, münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Onları oradan kurtaracak bir yardımcı da bulamazsın. اِلَّا <Sessizlik> الَّذ۪ينَ Ancak tövbe edip hallerini düzeltenler ve Allah'a sımsıkı sarılanlar ve bütün samimiyetleriyle Sırf Allah'a itaat edenler müstesna. İşte bunlar müminlerle beraberdir. Allah müminlere de büyük mükafat verecektir. Mâ yaf'alullâhu in Ve Siz şükredip iman ettikten sonra Allah, ne diye sizi cezalandırsın ki Allah şükredenlerin mükafatlarını bol bol verir ve her şeyi hakkıyla bilir. Bismillahirrahmanirrahim. La yuhibbu Allahu el-jahra bis min kavli illa men Ve kana Allahu semi'an aliman. Allah ağır ve inciten sözlerin açıktan söylenmesini hiç sevmez. Ancak söyleyen zulme uğramışsa o başka. Allah her şeyi hakkıyla işitir ve görür. اِنْ <gülüyor> فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ Bununla beraber, eğer bir iyiliği açıktan yapar veya gizlerseniz veya bir kusuru bağışlarsanız bunu yapın. Çünkü Allah da afüvdür, kadirdir. Affı çoktur. Her şeye kadir olduğu halde yine de affeder. Ve ve o kimseler bi ki ne Allah'ı tanırlar ne rasullerini Ve o kimseler ki Allah'ı tanıdığını iddia edip, rasullerini tanımayarak, Allah ile elçilerini birbirinden ayırmak isterler. Ve o kimseler ki, resullerin bazısına iman ederiz bazısını reddederiz derler. Ve böylece iman ile küfür arasında bir yol tutmak isterler. İşte bunlar gerçek kafirlerin ta kendileridir. Biz de kafirler için zelil ve perişan eden bir ceza hazırladık. وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah'a ve resullerine iman edip o elçiler arasında hiçbir ayrım yapmayanların mükafatlarını ise Allah ileride verecektir. Allah Allah Gafurdur, Rahimdir, çok Affedicidir, Merhamet ve ihsanı Boldur. Yasaluk Aholü Kitabı An, Unesil Alayim Kitabı Min Sema. Fakat Sualu Musa, Musa, Min فَأَخَذَتْهُمُ الصَّارِقَةُ بِظُلْمِهِمْ ثُمَّ اتَّخَذُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ فَعْفَوْنَا Ehli kitap senden, kendilerine gökten bir kitap indirmeni istiyorlar. Bu cahilliklerini çok görme. Nitekim daha önce, Musa'dan, bundan da fazlasını istemişlerdi. Ve, Allah'ı bize açıktan göster, demişlerdi. Bunun üzerine de, zulümleri sebebiyle, onları yıldırım çarpmıştı. Daha sonra kendilerine, açık mucizeler ve deliller gelmesini mütakip, bu sefer tuttular, bu zayı Tanrı'ya dindiler. Derken onlar tövbe edince bunu da bağışladık. Ve Musa'ya da onlar üzerinde aşikar bir nüfuz ve kudret verdik. وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِم۪يْتَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ دُخُلُ الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ م۪يْتَاقًا وَلِيْضًا Verdikleri sözde durmalarını pekiştirmek için dağı üzerlerine kaldırdık da onlara secdelere kapanarak o kapıdan girin dedik. Bir de onlara cumartesi günü av yaparak ilahi yasağı aşmayın deyip bu hususta kendilerinden ağır teminat aldık. فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيْتَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللّٰهِ وَقَتْلِهِمُ İşte sözleşmelerini bozmaları... Allah'ın ayetlerini inkâr etmeleri, peygamberleri haksız yere öldürmeleri ve kalplerimiz perdelidir demeleri ki, kalpleri perdeli yaratılmış olmayıp, Allah, inkârcılıkları sebebiyle kalplerini mühürledi de, artık onlar pek az inanırlar. bi kufrihim ve kavlihim ala ve kavlihim in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 بَرَّفَعَهُ Yine inkârları ve Meryem aleyhinde müthiş bir iftira atmaları ve biz Allah'ın Resulü, Meryem oğlu, Mesih İsa'yı katlettik demeleri yüzünden onların başlarına belalar vererek cezalandırdık, kalplerini mühürledik. Oysa onlar, İsa'yı öldüremediler, asamadılar da. Öldürülen başkasıydı, lakin kendilerine ona benzer gösterildi. İsa hakkında ihtilafa düşenler de, bu hususta şüphe içindedirler. Bu konuda kesin bilgileri yoktur. Zanna tabi olmaktan başka bir şeye dayanmazlar. Onu kesinlikle öldüremediler. Doğrusu Allah onu kendi katına yükseltti. Allah aziz ve hakimdir, mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. İmmin ahli kitab illa ve kiyâmeti Kitap'tan hiç kimse yoktur ki. Ölmeden ona inanacak olmasın. Kıyamet günü gelince de o onların aleyhinde şahitlik edecektir. فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذ۪ينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ اُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَب۪يلِ اللّٰهِ كَف۪يرًا وَأَخْرِهِمُ الرِّبَى وَقَدْنُهُ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالًا münasib Hasılı o Yahudilerden taşan bir zulüm insanları Allah yolundan men etmeleri kendilerine yasaklanmış olmasına rağmen faizi almaları halkın mallarını haksızlıkla yemeleri yüzündendir ki biz Kendilerine daha önce helal kılınan bazı temiz nimetleri haram kıldık ve içlerinden kafir kalanlara can yakıcı azap hazırladık. Lakin lirrasikûne fil ilmi minhum vel mu'minûne yu'minûne bimâ unzile ileyke ve mâ unzile min kablik. Fakat onlardan geniş ilmi olanlar ile mü'minler hem sana indirilen Kur'an'a hem de senden önce indirilen kitaplara iman ederler. O namaz kılanlar zekat verenler Allah'a ve ahirete hakkıyla iman edenler var ya işte onlara yarın büyük mükafat vereceğiz İnna ohayna ileyke kemaa ohayna ila nuhuven nebiyyina min ba'di وَاَوْحَيْنَا وَهَارُونَ وَالْأَسْبَاطَ وَالْأَسْبَاطِ وَسُلَيْمَانَ زَبُورًا Nuh'a ve ondan sonraki nebilere vahyettiğimiz gibi sana da vahyettik. İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, İsa'ya, Eyyub'a, Yunus'a, Harun ve Süleyman'a da ettik. Davud'a da zeburu verdik. وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكِ وَكَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَى تَسْلِيمًا Durumlarını sana daha önce anlattığımız nice elçiler gönderdik. Anlatmadığımız nice elçiler de gönderdik. Allah, Musa'ya da hitap ederek konuştu. Resul-en mübeşşirine ve mündirine li allâ yekûne linnâsi alâllâhi hüccetun ba'da Ve kâle allâhu azîzen hakîmâ. Biz o elçileri, rahmetimizin müjdecileri, cezamızın habercileri olarak gönderdik. Ta ki Resullerden sonra artık insanların Allah'a karşı ileri sürebilecekleri bir bahaneleri kalmasın. Allah aziz ve hakimdir. Mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Lakin Allah yeşhedü bimâ mikat yaşadım VaŞde Lakin Allah sana indirdiğine şahitlik eder ki onu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de buna tanıklık ederler. Zaten Allah'ın şahit olması, bir şeyin gerçekliği için yeter de artar. İnnellezîne keferû ve an Onlar ki inkar eder ve başkalarını da Allah yolundan engellerler. İşte onlar haktan büsbütün sapmışlardır. اِنَّ <gülüyor> الَّذ۪ينَ edip zulmedenleri Allah affedecek değil. Onları cehennem yolundan başka bir yola çıkaracak da değil. اِلَّا طَرِيقَ جَهَنَّمَ خَالِد۪ينَ ف۪يهَا أَبَدًا وَكَانَ عَلَى اللّٰهِ <يَسيرًا> Onlar cehennemde ebedi kalacaklardır. Bu da Allah'a göre çok kolaydır. يَا اَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمُ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِنْ رَبِّكُمْ فَاَمِنُوا خَيْرًا لَكُمْ وَاِنْ تَكْفُرُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ عَلِيمًا Ey insanlar! Resulullah Rabbinizden size hakkı getirdi. Kendi iyiliğiniz için O'na iman edin. Eğer inkar ederseniz, bilin ki, göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Allah, Alimdir, Hakimdir. Her şeyi bilir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ya ahle'l kitabı la teğluğu fi dinikum ve la teğulü alallâhi illel hakq. İnnemel mesihü İse bin Meryem Resulullâhü.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 لَهُ <gülüyor> Ey ehli kitap! Dininizde haddi aşmayın, taşkınlık yapmayın ve Allah hakkında gerçek olmayan şeyleri iddia etmeyin. Meryem'in oğlu Mesih İsa, sadece Allah'ın Resulü, Meryem'e ulaştırdığı kelimesidir. Allah tarafından gelen bir ruhtur. Gelin, Allah'a ve elçilerine iman getirin. Tanrı üçtür demeyin. Kendi iyiliğiniz için bundan vazgeçin. Allah, ancak tek bir ilahtır. O, çocuğu olmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa O'nundur. Koruyan ve yöneten olarak, Allah yeter. Ley yastık fakat Mesih, ayi, yoku Abdullah ve Malaikat Mucarabon. Vemi yastık fakat Mesih, ayi, yoku Abdullah ve Malaikat Mucarabon. Vemi yastık fakat Mesih, de Allah'a en yakın büyük melekler de Allah'a kul olmaktan kaçınmazlar. Kim ona kulluktan kaçınır ve kibirlenirse bilsin ki Allah yarın hepsini huzuruna toplayıp hesaba çekecektir. <Sessizlik> İman edip iyi ve yararlı işler yapanların mükafatlarını Allah tam tamına ödeyecek hatta lütfundan, onlara hak ettiklerinden daha fazlasını da verecektir. Kulluktan kaçınıp kibirlenenleri ise, can yakıcı bir azaba sokacak ve onlar, Allah'tan başka ne bir koruyucu ne de bir yardımcı bulabileceklerdir. Ya Ey insanlar işte size rabbinizden kesin bir delil geldi Size açık bir Nur indirdik Femme'llezîne iman billâhi ve'teṣemû bihî fe seydkhuluhum fî rahmetin edip ona sımsıkı sarılanları ise o tarafından bir rahmet ve geniş bir nimet içine yerleştirecek ve onları kendisine varan doğru yola koyacaktır. Yestahsunuk kulillahu yuftikum fil kalalah inil helak leys lehu waladun wa lehu ukhtun felaha ma tarak 119. وهو يرثها إن لم يكن لها ولد 110. فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك 111. وإن كانوا إخوة رجالا ورساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين <Sessizlik> Senden fetva isterler. Deki, ki, Kelalenin, yani babası ve çocuğu olmayan kişinin, mirası hakkındaki hükmünü, Allah şöyle bildiriyor. Çocuğu olmayıp, bir kız kardeşini bırakarak ölen bir adamın terikesinin yarısı, kız kardeşine aittir. Eğer kız kardeş, çocuk bırakmaksızın ölürse, tek varis olan erkek kardeş, onun terikesinin tamamını alır. İki kız kardeş kalırsa, onlar, erkek kardeşlerinin terikesinin, üçte ikisini alırlar. Eğer varisler, Erkek ve kız kardeşlerden oluşursa, erkek, kadın hissesinin iki mislini alır. Allah, şaşırmamanız için size bunları açık açık bildiriyor. Allah, her şeyi hakkıyla bilir.